Tabii e, 1720 senesinde yapılıyor bu ziyaret. İlk defa bir e, elçi Osmanlı padişahı tarafından gönderiliyor ve 8 ay kalmıştır 28 Çelebi Mehmet e, Paris'te gördüklerine geri döndüğünde rapor etmiştir. İlk defa bazı şeyleri görüyor. Enteresan e, şeyler yaşıyorlar orada. E, günümüzde çok alışık olduğumuz Deneyimlerimizden dolayı bazı şeyler bize çok sıradan gelebilir ama ilk defa bir insanın karşılaştığı Avrupalıların tepkileri mesela operayı anlatıyor. Opera izlerken neler gördüğünü anlatıyor. Onlar çok ilginç. Bizim çok alışkın olduğumuz şeyleri ilk defa gören bir 18. yüzyıl Osmanlı insanı ne tepkiler vermiş. Şehrin Paris şehrinin sokaklarının gayet geniş olduğunu söyler. Yan yana 5-6 arabanın gitmesi mümkünken bazı yerlerde kalabalık yüzünden 3 atlı zorlukla geçebiliyorlarmış. Yanlarına 6 adet cuhadar almışlar. Etraflarında gidemeyip önlerinden yol alıyorlarmış. Sokaklarda iki tarafa piyade süvari askeri yer yer dizilmiş. Halk da onar onar kat kat toplanmış. Sanki şehirde olan bütün halk onları seyretmeye gelmiş gibiymiş. O kadar da kalabalıklar demek ki. E, şehirdeki yapıların dörder beşer katlı olduğunu anlatıyor. Pencereleri sokağa bakan dörder beşer katlı yapılar. Her pencereye kadın, erkek, çoluk, çocuk tıklım tıklım. Doluşmuşlar çünkü hiç Osmanlı insanı neye benziyor bilmiyorlarmış. Çok merak ediyorlar gerçekten de hep kulaktan kulağa anlatılan korktukları bir gün Avrupayı ele geçirecek diye korktukları Türkler Osmanlılar. E günümüzdeki gibi televizyon yok, birtakım iletişim, iletişim araçları yok. Dolayısıyla o kulaktan duydukları ve belki de korktukları Osmanlıların neye benzediğini ilk defa görecekler. Onun için de camlara üşüşmüşler. Kral, amcası ve devlet naibi Orleon Dükü hepsi birlikte devlet ileri gelenleri, şehir kibarı birer haneye gelip seyre durmuşlar. Diyor ki bizlerse deniz yolundan geldiğimizden gerektiği gibi alay göstermeye hazır olmadığımız halde yani böyle bir törene uygun hareket edecek donanımımız yoktu manasında söylüyor bunu Allah'ın yardımıyla Paris şehrinde böyle ihtişamlı alay olmamıştır diye itiraf edildiler diyor yine de çok beğenmişler demek ki o düzen içinde kendilerine ayrılan konağa inmişler ondan sonra da işte askerler teslim etmiş oluyorlar tabi ve ayrılıyorlar ııı Konakta kalırken yine erkekler ve kadınlar kimi seyir için akın akın gelip çerimonya e, ve komplementlerle meclisimizi doldururlardı diyor. Özellikle nasıl yemek yediklerini görmek istiyormuş Fransız ablalar, abiler. Filan kimsenin kızı, filan kimsenin karısı yemek yediğinize bakmaya izniniz rica ederler diye haberler geliyordu. Kimini defedemeyip, naçar ruhsat verirdik diyor. Perhizleri vaktine tesadüf ettiği için kendileri yemez, sofranın etrafını çevirip seyrederlerdi. Alışık olduğumuz bir hal olmadığından bize ziyade sıkıntı verirdi. Hatır için sabrederdik. Onlarsa yemek seyrine alışmışlar. Faraza kralın nasıl yemek yediğini seyre talip olanlara izin vermek adetleriymiş. Daha da garibi şu ki, Kral yatağından nasıl kalkar, nasıl giyinir seyretmeye giderlermiş. Bundan dolayı bize de bu tür teklifler yaparak canımızı sıktılardı diyor. Demek ki Fransa'da o dönem e, halk kral nasıl yatağından kalkıyor, nasıl yatağına e, gidiyor, giyiniyor, günlük e, hayatını nasıl yaşıyor diye mi izlemeye gidiyorlarmış. İki gün sonra yine entrodüktör gelip cuma günü kral sizi davet eder. İnşallah gidersiniz. Saraya götürmek üzere e, e, Lombask e, e, prensini tayin etmişlerdir. Birlikte geliriz. Önce olduğu şekilde hemen gideriz diye anlatıyor. Ne yapacaklarını anlatıyor. Ondan sonra da günü gelince ki o gün bir cuma günüymüş. Lombask prensi entrodüktörle gelmiş Adamlarımızı eskisi gibi tertip ettik fakat kılıç kuşanmadılar. Ellerine de tüfek ve mızrak vermedik diyor. Neyse e, kral askerlerini e, seyrettirmek için 28 Çelebi Mehmet ve mahiyeti etrafında kışlakta olan bazı piyade süvari alaylarını getirtmişler. E, yeni elbiseler giydirmişler birçoğuna Diyor ki hepsi birden 30 binden fazla asker hazır etmişler. Bunları olduğumuz konaktan kral sarayına kadar dizmişler. Hakikaten mükemmel seçkin ve güçlü asker müşahede ettik diyor. Ondan sonra kralın sarayına bahçe tarafından varıyorlar. Bahçe içine dizilen alayların birine ak atlı ötekine siyah atlı diyorlarmış. Onlar da çok hoşlarına gitmiş. Saray kapısının merdiveninin dibine yanaşarak attan inip içeriye girince Biraz nefes almak için sağ tarafta bir odaya götürmüşler. Orası kralın ketüdasının odasıymış. Mösyöle Dük diyorlar kendisine. Kralın da yakın hısmıymış. İşte orada bir süre dinleniyorlar. Kalkıp merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. Her katta devletin ileri gelenlerinden biri onları karşılıyor. Böylece divanhane kapısına kadar geliyorlar. O kadar kalabalıkmış ki karşılamaya gelenler etraflıklarını kuşattıkları halde e, güçlükle geçebiliyorlarmış divanhane kapısından bile ancak 12 insanla e, geçebilmişler kral tahtının iki tarafına düğün evlerinde olduğu gibi birbirinden yüksek birkaç yüz iskemle koymuşlar diyor bunlara da ne kadar kibar karıları, kızları kralın hısımları prensesler varsa toplanıp mücevherlerle süslenmiş şaşalı elbiseler içinde oturmuşlar diyor onun ifadeleri bu yani karıları ve kızları ve kralın hısımları diye sıralamış ve içeri girdiklerinde herkes ayağa kalkıyor. Tahtın yanına yaklaşınca kral da ayağa kalkmış. Kral 11 yaşını tamam edip 12 yaşına basmışmış. Gayet güzel yüzlü, elmaslara gark olmuş altın elbiselerle mecliste pırıl pırıl parlıyordu diyor. Kendisi cevap vermemiş. Yerine lalası olan Vileroy Mareşali konuşuyor. Çünkü oğlan çocuğu henüz daha küçük. İşte karşılıklı selamlaşıyorlar filan. Ertesi günde kral için hazırladıkları hediyeleri Ketuda'yla vezire gönderiyorlar. Biz kendisine ulaştırırız diye yanıt vermişler. Hediyeler içinde krallara mahsus at takımı, gayet sanatlı, rengarenk ile işlenmiş, beyaz diba eğer örtüsüyle, üzengileri hususi bir gümüşle donanmış bir midilli, koşumsuz başka bir at, yayı, okları gayet gösterişli, küçük bir ok muhafazası ki, sırma sırmayla pek ustaca işlenmiş, dokuz top Rum dibası, altı top Hint abanisi, bir kakum kürk, sekiz şişe halis balzam. O reçine kıymetli bir şey. Onun için ondan da sekiz şişe hediye paketinin içine koymuşlar. Ondan sonra aradan birkaç gün geçiyor. Yine kralın lalası ava çıkacak kral birkaç gün sonra seyretmek istersiniz diye soruyor. Onlar da evet haz ederiz diyorlar. Birlikte ava çıkmışlar. Fakat öyle anlaşılıyor ki, ya, o avın e, e, tarif ediyor, e, çok keyif aldıklarını söylüyor. Öyle anlaşılıyor ki manzara çok güzelmiş. Onlar çevreyi seyrediyorlar. Fransız kralı, etrafındakiler nasıl hareket ediyorlar, onları izliyorlar. Kral da hiç gözünü ayırmadan 28 Çelebi Mehmet ve adamlarını e, izlemiş. Hatta ondan sonra sadece o da değil, büyük kralın gayrimeşhur bir oğlu varmış. Makamı gayet büyük ve itibarlı olduğu için halkın nazarında kralzadelerin muteberiymiş. Onunla görüşüyorlar. Yine oradaki izlenimlerini anlatıyorlar. Böyle devam ediyor. Şimdi kesmeyeyim.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 Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de 1720 senesinde 28 Çelebi Mehmet'in Fransa'ya gidişini, oralarda Avrupa'ya gidişini, oralarda 8 ay kalışı sırasında edindiği izlenimleri kendi ağzından, yazılı metinden, ben tam da kendi ağzından değil de işte biraz benim ağzımdan biraz onun sözleriyle ifadeleriyle size aktarıyorum şimdi Paris'e gelmişlerdi çeşitli yerlere gidiyorlar insanlar onları seyrediyor onlar insanları seyrediyorlar ondan sonra da birkaç gün sonra bir meydan Kral Sarayı yakınında ferah bir yer vardır ki kur derler kral bazen orada arabayla dolaşır şehrin kibarı ee, e, ve e, hanımlar dahi gelip o yeşilliği ve kralı seyretmek için dolaşıp dururlar eğer giderseniz ziyade haz edersiniz kral da sizi görmeyi pek ister dediler ee, Paris halkı ömürlerinde Müslüman gördükleri olmayıp Osmanlı giyim kuşamını dahi görmediklerinden bizlere hayran hayran bakarlardı diyor demek ki bir de şöyle bir şey var herkes anlatıyor gördüğünü krala halbuki kendisi de onları görmüştü ama Bilhassa kendisi çocuk olup böyle nadide şeyleri görmeye talip lakin bizi aşikar davet merasime aykırı olduğundan bizi krala seyrettirmek için sanata başvururlardı diyor. Bir gün kral çıkacak olmuş 28 çelebi Mehmet ve mahiyetine haber vermişler arabaya binerek kral bahçesi önünde kura vardık diyor kur meydan manasınadır diye açıklama da yapmış. 5-600 kadar araba toplanmış. Kralın gelmesini bekliyorlar. Kralın orada gezip dolaşmak için sadece lalasıyla kendisi oturacak kadar dört köşe kasır şeklinde yapılmış böyle etrafı açık altın yaldızlı bir arabası var ki bizim arabayı onun yanına getirdiler diyor ve durup beklemeye başlamışlar. Kral bahçesinden lalasıyla beraber başka bir arabayla hemen çıkarak yanlarına gelmiş. Onlara böyle memnuniyetle bakmış sonra da kendisine mahsus arabaya binmiş Diyor ki biz de arabamızda ayağa kalkarak yapılan iltifata mukabele ettik Ve iki araba yan yana dolaşmaya başlamış Kur dedikleri meydan geniş latif bir çemenzar olup ulu ağaçlarla doluydu Bu ağaçlar öyle hendesi dikilmiş ki cümlesi aynı nispet üzere olup birbirinden farkı yoktur diyor. Ee, hakikaten meydanın seyri gam dağıtır. İçinde gezip dolaşmak ferahlık verir. Bu güzel yollarda dört veya beş defa gidip geldik. Beraberimizdeki sayısız araba peri yüzlü. Gümüş, gül yanaklı güzellerle doluydu. Onlar da etrafımızda dolaşıyorlardı. Onları seyretmek dahi içimizi açıyordu. Akşama kadar böyle vakit geçirip konağımıza geri döndük diyor. Ondan sonra da... Hastane yapmışlar ve o hastaneyi ziyaret etmek ister miydiniz diye soruyorlar. Sohbet sırasında bizim askerimizden yaralı, iş göremez hale gelmiş olanlara bakmak için bir saray yapılmıştır. Seyrede yer, sizi oraya görmeye davet ederiz, hoşunuza gidecek diye düşünüyoruz demişler ve davet kabul olunmuş. Vezir büyük bir kalabalık topluyor, şehrin meşhur hanımlarını davet edip getirmiş. Şekerleme, yiyecek içecek konusunda oldukça itinalı davranmışlar. Böyle çok keyifli diyor, tabir olunmaz diyor, öyle hoş bir meclis tanzim edilmiş ki tabir olunmaz. 40-50 kadar sazende kendilerine mahsus, nice görmediğimiz sazlarla biz yemeği bitirinceye kadar çaldılar. Çok latif bir eğlenceydi diyor. Ondan sonra da kalkıp sarayı seyretmeye gitmişler. Kendisi önümüze düşerek orada bulunan askerlerden hasta olanlara baktıkları yere götürdü. 5-600 kadar tertemiz yatak gördük. Hastalara hizmet edenler sıra sıra dizilmişlerdi. Bazı hastalar yatıyorlar. Tabipler yanlarında lazım olan şeylerle beraber hazır duruyorlardı. Bunları gördükten sonra ilaç hazırladıkları yere vardık. Birkaç bin yuvarlak billur şişe çeşitli ilaçlarla doldurulmuş olarak küçük raflara konmuş. Türlü türlü havanlar, elekler, eczaya ait aletler tertip olunmuş. Gayet temiz bir yerdi. Sonra ekmek fırınlarına vardık. Bol bol ekmek pişirilmiş. Ucuzu var, pahalısı var diyor. Ondan sonra da çıkıp mutfaklarına gitmişler. Çarkla dönen kebap şişleri varmış. Koyunları bütün olarak Geçirmişler pişiriyorlarmış yine kocaman kazanlar koymuşlar ocağa çorba pişiriyorlarmış o sırada halkın yemek zamanı seyreder misiniz diye sormuşlar hatırları için gittik diyor sadece yemek yemek için koğuşlar yapılmış her bir koğuşta ikişer yüz insanın sığacağı ikişer sıra sofra kurmuşlar. Her dört adamın önüne bir lenger kebap, bir lenger çorba, dört ekmek, dört bardak şarap koymuşlar ve işte sofracı vardı diyor, hizmet ediyor onları. Seyrettirmişler, eşyalarını göstermişler, çok güzel düzenlediklerini düşündük diyor. Ondan sonra da az önce söz etmiştim. Diyor ki Paris şehrine mahsus bir eğlence varmış ki opera derler. Acayip sanatlar gösterirlermiş. Pek kalabalık bir cemiyet olurmuş. Şehrin kibarları varırlar. Vasi dahi varıp kral dahi bazı kere gelirmiş. Onu seyredecek olduk diyor. Ondan sonra da kral tarafından bir araba gönderilmiş. Adamlarıyla onu almışlar gitmişler. Özellikle opera için yapılmış bir binaya geldik diyor. Herkesin rütbesine göre oturacak yeri var. Kralın oturduğu yere götürmüşler. 28 çelebi Mehmet ve yanındakileri. Her yer kırmızı kadife ile döşenmiş ve bina erkeklerle kadınlarla doluydu. Yüz çeşitten fazla saz hazırdı. Akşama bir saat vardı. Her tarafı kapalı olduğu için birkaç yüz balmumu, billur avizelerde hesapsız mum yanıyordu diyor. Çok gösterişli yapılmış opera. Cümle trabzanları, sütunları, duvarları, tavanları altınla süslenmiştir. Gelen kadınlar dibalar ve mücevherler içinde olduklarından mum ışıklarından öyle bir parlaklık zuhur ettirmiştir ki tabir olunmaz diyor. Ondan sonra da önümüzde sazendelerin olduğu mahalde nakışlı büyük bir perde asılıydı. Tamam yerleştikten sonra birden o perde yukarıya kaldırılıp arkasından koca bir saray zuhur eyledi. Sarayın ortasında oyuncular operaya mahsus kıyafetleriyle 20 kadar peri peyker kıymetli taşlarla süslü elbise ve fistanlarıyla oyunu tekrar şaşayla doldurduktan sonra sazları da hep birden şarkıya başladılar. Bir miktar raks solunup daha sonra operaya başladılar bunun aslı bir hikayeyi canlandırmak her hikayeyi bir bölüm yapmışlar hepsi 30 bölüm olmuş her birinin adı var her mecliste bir hikayeyi henüz zuhur ediyor gibi gösterirler diyor her mecliste dediği yani oyun sırasında bir hikayeyi henüz meydana geliyormuş gibi gösterirler bizim olduğumuz bölümde bir padişah varmış Başka bir padişahın kızına aşık olmuş ve onu istemiş. Fakat kız da başka bir padişahın oğluna aşıkmış. Aralarında geçen sergüzeşleri aynı ile gösterdiler. Mesela padişah kızın bahçesine varacak oldu. Gözümüzün önünde duran saray bir anda kaybolup yerinde bir bahçe zuhur etti ki limon turuncu ağaçlarıyla doluydu. Bir vakit oldu ki dua etmek için kiliseye varacak oldular. O bahçenin yerinde derhal koca bir kilise ortaya çıktı. Aralarında birleşmek ve ayrılmak için büyüye müracaat lazım geldiğinden türlü türlü sihirler gösterip hokka bazlık ettiler. Atlı ve piyade askerleriyle cenkler gösterdiler. Gökten bulutla adamlar inip yerden adamlar uçurdular. Neticeyi kelam o kadar hayret veren şeyler gösterdiler ki anlatılacak gibi değil. Şimşek ve gök gürültüsü gösterdiler ki hele görülmedikçe itimat olunmayacaktır. Acayip ve garip şeyler temaşa olundu. Hele aşkın ne olduğunu o dereceye ortaya koyarlardı ki gerek padişahın ve gerek kızın ve gerek şehzadenin hareket ve tavırlarına bakıldıkça yüreği acırdı insanın diyor. Çok önem verilen bir sanat olduğunu söylemiş çok masraflı olduğu için gelirler birleştiriliyor diyor devlet hazinesine ait çok mal bağlamışlar kazanç çok olurmuş diye bunlar onun ifadeleri ve şehirde en çok hoşlarına giden şeylerden biri olmuş sonra da konağımıza gelip geri döndük, yani geri döndük konağımıza diyor iki gün sonra entrodüktör gelip kral sarayında yine opera olacaktır gelirseniz gayet haz edeceğiniz şüphesizdir demiş kralla mecliste oturursunuz kralın sağ tarafında akrabası prensleri yeri vardır sol tarafında elçilerin yeri vardır geldiklerinde rütbelerine göre otururlar siz cümle elçilerin başına geçip krala yakın oturursunuz demiş. Onlar da teklifi kabul edip gitmişler. Ee, kral sarayında divanhane tarafında sadece böyle oyunlar için bir raksane yapılmış. Öncekinden daha büyük ve daha fevkaladeydi diyor. Dört mermer duvarı altınla acayip tasvirlerle süslenmişti. Tavana kadar dört kat yapılmış. Yaldızlı mermer trabzanlarla gayet hoş bir mahaldi. Vardığımızda kibar karılarının ekserisi altın ve mücevher içinde muhteşem elbiseler giymiş olarak gelmişler, her biri bir kata karar etmişler. Biz de merdivenlerden çıktık, kral için bir iskemle koymuşlar, sol tarafında olan iskemlelerin evveline oturduk, burada şehir operasına nispetle daha çok insan vardı, kral da bu esnada gelip yerlerinde karar eyledi, sağ tarafında emmizadesi matmazel bilmem kim Derler bir mehpare oturur sol tarafına başka bir emmizadesi bir nazinin mücevherler içinde gelip oturup biz de onun yanı başına oturduk diyor. Ondan sonra da yine önlerinde böyle süslü tasvirli bir perde açılmış perde birdenbire yukarıya kaldırılmış arkasında raks olunacak yer peri pekerlerle dolmuş. ''Güya doğmuş apaydınlık bir güneş görünüyor. Güneşin çevresi koca bir sini kadardı ve altından öyle sanatla yapılmış ki arkasında yanan mumlar güneş ışıkları gibi geliyordu.'' diyor. ''Aynı zamanda opera şarkıhanesinin sazendelerini getirmişler. Hep birden çaldılar. Rakkaslar raksa başladılar. Bu raks edenler prens oğulları, mareşelzadeler, düka ve beyzadelermiş.'' Kral meclisinde bunlar raks ederlermiş. Boyu, bosu, yaşı, akran olanlar sekizer sekizer raks ettiler. Bunların raksa özel elbiseleri var, cümle sırmayla diba üzerine işleme, başlarına da sorgut şeklinde mücevherlerle süslü bir serpuş giyip, misk ve amberden yapılmış güzel kokulu bir macun ve kızıllık düzgünü sürünerek güzelliklerini ortaya çıkarıyorlar. Opera halkı takımıyla orada olduğu için acayip ve garip taktikler edip oyunlar oynadılar. Oyun bitince kral kalkıp gitti biz de konağımıza döndük diyor. Bugünlükte bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.